Selamu alaikum ve rahmetullah tekrar. Alhamdülillahi Rabbil Alemin Hamden kesiren, tayyiden, mübareken fih, ala külli halin ve fih Kulli hîn ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ted'e bi hedihi bi yirmi ceza Emma Bağ çok aziz ve çok muhterem misafirlerimiz sevgili kardeşlerim sizler davetimize icabet ettiniz Allah razı olsun dört gün misafirimiz oldunuz. Bu çeşit aile eğitim çalışmalarının 10.sunu belki rakam daha da yüksektir. 4. günüyle tamamlamış oluyoruz. Galiba bu çeşit eğitim çalışmaları bizim camiamızın ortaya koyduğu bir icat oldu, bir buluş oldu. Daha önceden emsalini ben duymadım. İlk önce bizim Avustralya'daki kardeşlerimiz, oradaki Müslümanları yılbaşı tatilinin mülevvesatından uzak tutmak için büyük şehirlerden uzakta, çok büyük ve güzel mekanlar kiralayarak Çoluk çocuk bütün aileyi şehirden çekerek 8-10 gün 11-12 gün böyle bir program tertip ederek bu güzel adeti başlattılar. Bu adetin güzelliği şuradan kaynaklanıyor. Bir kere eğitim çalışmaları hadisi şeriflerle, ayet-i kerimelerle sabit en sevaplı çalışmalardır. Şekre şüphe yok. Müslümanın ya alim olması ya talebe olması lazım ya öğretici ya öğrenici olması lazım bunun dışında bir şey olursa helak olacağı ihtar edilmiş hadisi şeriflerde devamlı bir öğretim faaliyeti içinde olmamız gerekiyor o bakımdan ve rütbetül ilmi alev rütep ilim rütbesi rütbelerin en üstümü olduğundan en üstün rütbeye doğru devamlı bir çalışma içinde olmamız gerektiğinden bu çalışmalar sevaplı, kıymetli ve yerli yerinde faydalı çalışmalar. Biz eğitim çalışmalarında kadınların mağdur durumda olduğunu tespit etmiştik. Ve hanımların eğitim sahasındaki hizmetlerden daha az faydalanmasını engellemek, faydalanmayı arttırmak için neler yapabiliriz diye düşünmek zorunda kalmıştık. Çok çeşitli çalışmalar ile bu eksikliği telafi etmeye gayret etmiştik. Mesela benim hayretle tespit ettiğim bir husus var. Bu Bizim eski Selahattin camilerde bile doğru düzgün bir kadın mahalli yoktur. Doğru düzgün bir kadın abdest alma yeri yoktur. Doğru düzgün bir efendim e, onlara özel olarak ayrılmış mekan yoktur. Evet, önüne birkaç paraka, paravana falan koyarak bazı kısımlarda kadınlar şurada namaz kılsın diyorlar ama birisi deyip o tarafa gittiği zaman da birisinin önüne çıkıp dur burası kadınların yeri demesi gerekiyor. Yani Planda programda bu düşünülmemiş. Bir de Süleymaniye Camii'nde cumaya gitmiştik. Orada komik bir durum e, hala gözümün önündedir. Kız yazdığım birisi galiba üniversiteli filan olmalı. Erkekler gibi kollarını sıvamış. Kız yani hani bazen uzun taşlı erkekler oluyor. Öyle değil. Kız olduğu kesin. Yüzdeyiz. Orada şek şüphe yok. Erkekler gibi kollarını sıvamış ve o Süleymaniye Camii'nin girişindeki sıra sıra çeşmelerden bir tanesinde erkekler gibi akdest oluyor ve hiç yadırganmıyor. Yani kızlar tabi çok değişik bir e, muhitin şeyi ama namaza geliyor. Demek namaz kılmayı düşünecek kadar da bize yakın güzel bir durum. Ama kollarını sıvalı bir kızın kollarının bu kadar böyle erkekler tarafından görülmesi doğru değil, bacaklarının dizlerine kadar görülmesi doğru değil filan gibi bir şey hiç düşünmeden çok masum Orada abdest alıyordu. Tabii ben bir taraftan sevindim, bir taraftan üzüldüm, bir taraftan da düşündüm. Yani niye hanımlar için bir camilerde özel yer yok? Antep'te Kalyoncuk kardeşlerimiz, Kalpen fabrikasının sahipleri bir güzel cami yaptırmışlar. Hocam bir cami yaptırdık, gel gösterelim dediler. Gittim gezdim. Dedim bunun kadınlar kısmı neresi? E hocam işte şu yukarısı, kadınlar kısmı olmaz Nereden girecekler buraya? Nereden çıkacaklar? Erkeklerin arasından omuz omuza sürtüne sürtüne mi çıkacaklar? Efendim erkekler cemaat boşalırken onların arasında sıkışarak, şey yaparak, itişerek, hani vapura girer gibi, trenden çıkar gibi mi olacak? Nerede bunun ayrı şeyi, merdiveni, ayrı mekanı, hani vesaire filan? O tarzda e e inkazda bulundum kendilerine. Tabii olmuş bitmiş bir plan. Düşünülmüyor bu çeşit şeyler. Biz bunları telafi etme çalıştık. Mesela bir hanımların dergisi olması lazım. Hanımlar kendi aralarında böylece eğitimlerini ve haberleşmelerini, birbirlerine bilgi aktarımını sağlasınlar diye düşünmüştük. Ayrıca hanımlar dernekleri, şu anda sayısı ben söyleyemeyeceğim ama herhalde Anadolu'da büyük bir yetim tutuyor bu bizim Hanım derneklerimiz muhtelif illerde, ilçelerde, beldelerde var. Dernek kursunlar, çocuklarını yetiştirsinler, eğitim çalışmaları yapsınlar, birbirleriyle toplantılar yapsınlar, İslam'ı öğretsinler ve topluluğa faydalı olsunlar diye bu dernek çalışmalarını tavsiye etmiştik. İşte bu bizim aile eğitim, programlarında bir kere beyler bir eğitim görüyorlar. Beyler zaten camide cuma hutbesi dinlerler, vaaz dinlerler. Efendim, İmam Hatip okulları ve diğer müesseselere çok daha rahat gidebiliyorlar. Başörtü problemleri yok. Efendim, ötekiler gibi. E, beyler bir eğitim görüyorlar ve çok kaliteli bir eğitim görüyorlar. Bugün Burada e, herhalde herhangi biriniz çıksa e, konuşma yapsa buradaki konuşmaların kalitesinden memnunluğunu ilk önce dile getirecek. Yani burada birinci sınıf mütehassısların çok önemli konularda yani laf ebeli dil önemli konularda, hayati konularda çok kıymetli bilgiler verdiğini herkes e, muhakkak ilk önce dile getirecek. Bu bakımdan e, kıymetli İhtisaslara sahip, kıymetli mesleklere müntesip kardeşlerimiz buralarda çok önemli konular hakkında, stratejik konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Yani Türkiye Müslümanlarının, Dünya Müslümanlarının durumlarıyla ilgili ve istikbale yönelik programlarıyla ilgili malzeme kazanıyorlar. Bu bakımdan beyler eğitiliyor görgü ve bilgileri artıyor. Ben şahsen görgü ve bilgisi artanların başında hissediyorum kendimi. Bu işlerle çok yakından meşgul olduğum halde. Çünkü o sahanın birinci sınıf uzmanı konuşuyor karşımızda ve bizi çok kıymetli bilgilerle efendim bilgilendiriyor. Hanımlar için ayrı bir eğitim oluyor. Onlar için ayrı konuşmacılar ayrı toplantı salonlarında onlara ait meselelerle ilgili konuşmalar yapıyorlar. Hanımların bu çeşit eğitimlere çok ihtiyaçları var. Fevkalade ihtiyaçları var. Çünkü Tahmetli Nurettin Topçuk hoca hatırımıza geldi şu anda. Onun Yarınki Türkiye diye bir kitabı var. Orada diyor ki, yarınki Türkiye'yi tesis edecek olan, kuracak olan idealistlerin tezatlara göz yummayan insanlar olması lazım. Yani bu ne terhiz, bu ne lahana turşusu. Zıpları beraber yaşayan insanlar var toplumumuzda. Böyle olmaması lazım. Mesela bir şu anda rahmetli oldu. Hacı dedeyi hatırlıyorum. Hocamızı davet etmişti. Boğaz içindeki bir güzel, çamlık araziye. kendisininmiş içinden de daha iyi su çıkıyormuş. Bir de güzel binası var. Bizi de çağırdı orada. Çamlar arasında çok güzel. Hacı baba, aksakallı, sevimli, sempatik, tatlı dilli, güleç yüzlü, yetmişlik, eli bastonlu, akıllı zeki bir insan. Bir söz söyledi, başından aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. Hocamıza söylüyor, ben de kenardan kulak misafiri oluyorum, duyuyor musun? güzel yer değil mi hocam? diyor. Hocam diyor, evet. Allah bağışlasın, maşallah. E güzel bir yer, hakikaten. Mis gibi çam kokusu ve tertemiz su vesaire. İşte diyor, hocam diyor, bizim torunlar filan de kız arkadaşlarını alırlar diyor. Buraya diyor, işte arada haftada gelirler, çok güzel eğlenirler burada diyor. Tabii gençlik hocam değil mi? diyor. Yani hacı baba zihninde namazla, niyazla, takva ile evlilik öncesi külletleri yan yana bulundurabiliyor. Efendim camimizin cemaati olan beş vakit namazı camide cemaatle kılan bir bakan amca er rızkü Allah levhasının yanında şarap ve efendim vodka ve içki şişelerini koymaktan bir rahatsızlık duymuyor. Yani hem er rızkı Allah diye yazmış, rızkı Allah verir benim korkum yok demiş efendim. Ee, hani gelen gelsin gelmeyen gelmesin hem de içkiş şeylerini sıralamış, işçinin haram olduğunu da biliyorum ama hocam diyor ikaz ettiğiniz zamanda haram tamam biliyorum ama diyor onu koymazsan müşteri gelmiyor diyor o zaman erduska alallah levhasını indir çünkü sen ona inanmıyorsun yani müşteri gelsin diye Allah'ın haram kıldığı, satışını da haram kıldığı naklini bile haram kıldığı sunmasını bile haram kıldığı hammallığını bile haram kıldığı bir şeyi sen oraya koyuyorsan Kaldır o zaman e çünkü sen ona inanmıyorsun. Hem o var, hem besmele var, hem de içki şeyleri var. Şimdi tezatlı. Türkiye'nin Müslümanları tezatlar içinde yaşıyor ve tezatlardan rahatsız olmuyor. Hacı babadır, efendim hacı efendidir, hacı hanımdır, hatta hacı kızdır. Düğünlerinden el aman Düğünlerine giremezsiniz. Bizim mahallede yani İstanbul'un dışında bir yerde oturuyorduk karşımıza 5 vakit camiye gelen komşumuz diyor ki hocam benim kızım evlenecek lütfen diyor evinizden çıkın gidin diyor bize karşı komşumuz bugün diyor saat filanca vakitten sonra lütfen evinizden çıkın gidin diyor bize kendi evimizde bizim durmamızı istemiyor ve üzüntü için de söylüyorum durmayın hocam diyor. ben diyor aileme hakim olamıyorum diyor Olamazım diyor. Yani ailemin içinde bir benim diyor. Eşrafik tamaza gelince fotoğraflı bir insan, şuurlu bir Müslüman, sözü sohbeti ciddi mahkemesi sağlam bir insan. En iyisi görmeyin diyor hocam diyor. Kahrolursunuz diyor. Biz de gittik hakikaten o gece. Saat bir'e kadar bir yerlerde dolaştık, vakit geçirdik. Misafirlikten sonra döndüğümüzde baktık ki sokak kesilmiş iki taraftan. Kızlar erkekler kol kola. Yani evlenmemiş kızlar erkekler konkola Halay liderler derler? Ne derler? Efendim gecenin o vakfinde hala bitirmemişler. Hızları geçmemiş. Hala orada hoplayıp sıplıyorlardı. Yani görmeyelim dedik ama gene de ucundan kenarından faciayı görmüş olduk. Tezat. Yani iman ile, takva ile tehlifi mümkün olmayan halde hazmediyor Müslüman. Nurettin Topçu rahmetullahi aleyh ihvanımız da Allah mekanınca ne desin? Diyor ki yani yarınki Türkiye'yi, yani güzel Türkiye'yi kuracak olan insanlar tezatları kabul etmemeli. Tezatlara efendim boyun bükmemeli. Tezatlara razı olmamalı. Zıtlıkları efendim silesinde yaşatmamalı. Müstakim olmalı, tam olmalı, yarım olmamalı. Bir öyle bir böyle bir sebat bir günah gitmemeli demek istiyor tabi. Şimdi hanımların eğitimi bu bakımdan çok önemli. Hanımlar e, takva yönünden çevreleri dolayısıyla, hanım günleri dolayısıyla, misafirlikler dolayısıyla, yüzükler, takılar, tuvaletler, boyalar, derberler vesaire dolayısıyla erkeklerden biraz daha şeyde, daha acınacak durumda, daha geride oluyorlar. Ve tabi düğünlerinde bu patlak veriyor. Efendim, oyunlar olarak, çalgılar olarak, dekolite kıyafetleri olarak, danslar olarak, vesaireler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii olmaması gereken durum. Onun için kadın eğitimi çok önemli. Ve Bizim bu aile toplantılarında, programlarında kadınların da eğitilmesine gayret sarf ediliyor. Bu güzel. Yani hem beyler eğitiliyor, çok kaliteli konularda, hem de hanımlar kendileriyle ilgili konularda eğitiliyor. Devamlı söylenmesi lazım bu gibi şeylerin. Anlatılması lazım. ikaz edilmesi lazım. emr i maruf neh-i münkerin sürmesi lazım geliyor. Efendim, kadınların eğitimi oluyor. Kadınlar bir de dinlenmiş oluyorlar. Elhamdülillah bizim hanımlarımız her birisi biraz kahramandır. Çünkü gerçekten hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının Çocuğunu büyütmesi, emzirmesi, yetiştirmesinin cihat olduğunu bildiriyor. Gerçekten kahramandır. Çünkü kaç tane çocuğu peş peşer olmuştur. Birisi omuzunda, birisi kucağında, efendim birisi eteğini tutmuş, birisi şöyle, birisi böyle. Hepsiyle uğraşıyor. Onları da bir rahat ettirmiş oluyoruz. Yani güzel diye seçiyoruz. İşte ya bir deniz kenarı olsun, ya bir dağ başı olsun manzaralı safalı bir yer olsun diyoruz hanımlar da biraz yemek yapmasınlar ev işleriyle uğraşmasınlar diyoruz bu da bir güzel husus oluyor ondan sonra çocuklar çocuklar için ayrı program yapılması da çok güzel bizim pedagog kardeşlerimiz var çocukları yetiştiriyorlar el işleri vesaire ile meşgul ediyorlar çeşitli bilgiler veriyorlar bazen çocukların arasında da erkek çocuklar kız çocuklar büyük çocuklar küçük çocuklar diye bir tasdif de yapılıyor. Ve ondan sonra böyle bu toplantıların arkasından da bir sergi sergilerler onlar. Yani eserlerini gösterirler. Bu da tabi güzel bir şey oluyor. Bizim tabi bu arada beraberce birbirimizi daha yakından tanıma fırsatını yakalamış oluyoruz. Yani ihvanız, yüzbinlerceyiz, Milyonlarcayız. Muhtelif şehirlere dağılmışız. Bu gibi toplantılarda bir araya geliyoruz, tanışıyoruz. Hanımlar tanışıyor. Biz tanışıyorsak, hanımlar tanışmıyorsa, hanımlar tanışıyor. Arada bir çocuklar tanışıyor. Bizim temennimiz tabii buradaki bu tanışmaların daha sonra devam etmesidir. Yani isteriz ki buradaki tanışmalarını efendim, kardeşlerimiz daha kuvvetli bir tarzlar, müteakiben bu toplantılardan Sonra devam ettirsinler. O bakımdan bu çalışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu hususta da bir çeşit icma meydana geldi camiamızda. Avustralya'da başladı. İsveç'teki kardeşlerimiz de aile eğitim programları tertip ediler. Almanya'daki kardeşlerimiz tertip ediler. Hollanda'daki kardeşlerimiz bizi çağırdılar efendim muhtelif yerlerde efendim bunların e, yapıldığını gördük. Mesela kış aylarında İsveç'teydik. Yine böyle bir aile eğitim çalışması sanıyorum. Yani 10. değildir. Değişimin sebebi o. Yani onlar hesaba girmiyor. Halbuki muhtelif yerlerde e, bu çeşit çalışmalar çok. Avustralya'da da geçen sene 11 gün bir üniversiteyi topluca tutarak. Yani şöyle binlerce dönümlük bir üniversiteyi her çeşit tesisleriyle, ovasıyla, çayırıyla, gölüyle tutarak bir gün çok güzel eğitim yapılmıştı efendim ve çok da faydalı olmuştu yüzlerce Müslüman orada. Günahlardan uzak ve Hristiyan toplumun şeyinden tamamen ayrı efendim İslami bir efendim program görmüşlerdi. Bunların devamını dileriz efendim. Daha geliştirilerek efendim daha efendim başarılı tarzda tekrar tekrar yapılmasını temenni ederiz. Çünkü sonuçları gerçekten e, müsbet oluyor ve çok güzel e, şeyler alıyoruz. E, müsbet e, sonuçlar alıyoruz. Muhterem kardeşlerim Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bizi Müslüman eylemiş. Üzerimizdeki nimetleri sonsuzdur. Ama bu nimetlerin en başında Müslüman olma nimetimiz geliyor ki Allah'ın razı olduğu din üzeriyiz. Ve radıyetü leküm il islamı Allah'ın razı olduğu din üzeriyiz. Bu çok güzel bir şey. Acıyorum. Bu gayrimüslimlerin zavallı, perişan efendim hallerine ne kadar gayretler sarf ediyorlar ne kadar çalışıyorlar efendim mesela şu Afrika'daki efendim Hristiyanların durumu Amerika'dakiler Avrupa'dakiler Japonlar yani harun harun çalışıyorlar mallarını infak ediyorlar teşkilatlar gece gündüz faaliyette eğitim çalışmaları vesaireler yapıyorlar ama teşeğül ki oyuna şunmaya gönül sünme yani hepsi boşa. heba mensura olacak faaliyetler oluyor. Ömürleri boşa geçiyor. Bizim tahsilsiz kardeşlerimizden bir tanesi şeker komasına girmiş Avustralya'da. İlkokul tahsil diploması bile yok. Tahsilsiz. Hastaneye kaldırmışlar koma halindeyken işte serum takmışlar, tedavi etmişler, komadan uyanmış, ayılmış, bakmış yanında bir ihtiyar Avustralyalı duruyor. Bir de bu tarafta genç bir Avustralyalı Ermeni menşeli. Nedir durum plan? O da hasta. O yaşlı Avustralyalı'ya demiş ki bizim çarıklı tahsilsiz kardeşimiz demiş ya bak hastaneye düşmüşsün ki ölecektin, zor kurtuldun. Ama kurtulsan bile ölümün yakın. Müslüman olsan da ahiretini kurtarsana bir adam demiş. Yani böyle boş bir şey üzere ömrünü geçirmişsin. Sonra gelmiş, öleceksin ebedi cehennemde cayır cayır yanacaksın demiş. Müslüman ol da demiş, ahiretini kurtar bari demiş. Nasıl müessir konuştuysa, ihlasın tesiri başka oluyor. Yani tahsil önemli değil, ihlas önemli. Adam Müslüman olmuş. Yani Avustralyalı şahıs, efendim, bu haklı şey karşısında Müslüman olmuş. Şimdi, biz elhamdülillah Müslümanız, bu büyük bir nimet, bunu biliyoruz. efendim Ve İslam'ın ne kadar güzel e, hükümler, ne kadar güzel prensipler ihtiva ettiğini, İslam'ı inceleyen, Müslüman olmayan insanların kitaplarından okuyoruz. Yani sonra onlar o prensiplerin güzelliğinden İslam'a geliyorlar. Hidayete eriyorlar. Müslüman oluyorlar. Yani ilk önce bir taraf olarak incelemişti. Bir insanın dinini değiştirmesi kolay bir olay değil. Çok zor bir şey. Alışkanlıklarını bırakması, muhintini bırakması. Efendim Danimarka'da bir Müslümanla görüşmüştük. Bizim diyor, çilemiz katmerlidir. Çünkü diyor, biz Müslüman oluyoruz. Bizi bütün eski muhitimizi reddediyor. Babalarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız sen Müslüman oldun diye reddediyor. Sizinle de aramızda lisan bakımından, vesaire bakımından duvarlar olduğundan sizin içinizle de giremiyoruz. Oradan da kopmuş oluyoruz. Böyle bir e, katmerli çilenin içinde bulunuyoruz diyor. Tabi bu zor işi başarmaları Düşüncelerinin doğruluğundan, araştırmalarının kendilerine verdiği hakikatlerin karşısında tahammül edilmez kuvvette hakikatler olmasından. Bakıyorsunuz bir profesör Müslüman oluyor, bakıyorsunuz bir filozof Müslüman oluyor. Yani bir filozofun Müslüman olması milyonlarca insanın Müslüman olmasından, olmasından daha önemlidir. Çünkü filozof yani mesleği düşünmek olan insan ve bütün düşünce ekollerini bilen insan. Ve bütün ekonomik ve felsefi sistemleri hazmetmiş olan bir insan hepsini geçiyor ondan sonra geliyor Müslüman oluyor. Çok önemli bir hadise. Yahudi mesela Meryem Cemile'yi düşünüyorum ben daima. Yahudi bir kızı. Amerika'da yetişmiş. Hristiyanlığı tanımış. Hristiyanlığın bir mezhebine girmiş. Orada da tatmin olmamış. Üniversitede felsefe bölümüne geçmiş orada okumuş, orada da tatmin olmamış, <gülüyor> sonunda İslam'ı incelemiş, Müslüman olmuş. Bütün bunlar gösteriyor ki, yani elhamdülillah e, hak yol üzereyiz. Elhamdülillah aklı başında herkesin sonunda gönül verdiği, bağlandığı yol üzereyiz. Ve bizim dinimiz bize o kadar güzel prensipler veriyor ki, Mevzu propagandalar bir tarafa, sevgi dolu insanlar olarak herkese hayrımız dokunmuş ama takdir edilmiyor. Mesela Sırplar'ın bugün Osmanlı düşmanlığının manasını yani ne diye düşmanlık ediyorsunuz ki 7 asır sizi yaşatmışlar yani orayı fethettikten sonra sizin şu, bu, şu gün bize uyguladığınız prensipleri Osmanlılar uygulasalardı sağlayacak mıydınız? Ermeniler bize düşmanlığının izahı ne? Bir tek kelime var izahı olabilecek nankörlük nankörlük çünkü biz Anadolu'yu fethetmişiz kiliselerine dokunmamışız ailelerine dokunmamışız inançlarına vesairelerine baskı yapmamışız 7 asır, 8 asır, 9 asır yaşamışlar. Evleri, barkları her şeyleri mahfuz olmak şekliyle. Şimdi de bize düşmanlık yapıyorlar. Bu Amerika'nın moda olduğu zamanda, 19. yüzyılda veya 20. yüzyılın başlarında bizim Doğu Anadolu'daki Ermenilerden bazıları şimdikilerin İstanbul'a gelip çalıştığı gibi veya Almanya'ya gidip çalıştığı gibi Amerika'ya gidip çalışırlar gelirlermiş. Yeni bir kıta imkanlar çok. Ama hanımlarını burada bırakırlarmış. Bir tanesine sormuşlar demişler ki niye hanımını da götürmüyorsun? Ben demiş aptal mıyım? Hanımı oraya götürür müyüm? Hanımım burada namusu emniyet içinde, huzur içinde yaşıyor. Ben gidiyorum çalışıyorum. Geliyor. Aptal mıyım öyle bir muhite hanımı götürür müyüm? Bizim kardeşlerimizden birisi var. Şu anda Moskova'da çalışıyor. Kaç tane kilit vurarak dairemizde öyle oturuyoruz diye anlattılar. Yani dış kapıyı kilitliyor, ondan sonra öteki kapıyı kilitliyor, bir kilit daha asıyor, asma kilit asıyor vesaire. Yani evimizde hapis gibi yaşıyoruz. Her gün Moskova'da şu kadar insan öldürülüyor. Yani para, parasına tamale öldürülüyor. Emniyet yok, şey yok. Ama e, Türkiye'de huzur içinde yaşamışlar. İslam, İslam aleminin her yerinde huzur içinde yaşamışlar. Çünkü İslam e, onlara zimmetine alınan şahısların mallarını, canlarını korumayı emrediyor. Malum e, Müslüman askerler bir şehri fethetmişler Suriye'de, Hama veya Humus. Gayrimüslimlerden vergilerini filan almışlar. Fakat Bizans kuvvetli bir ordu hazırlamış oraya geldiği zaman Bakmışlar ki şehri terk edip çekilmek icap edecek. Bütün gayri aldıkları vergileri iade etmişler orada. Buyurun. E niye? Biz bu vergileri sizin canınızı malınızı garanti etmek şeyle efendim al, almıştık. Şu anda sizi savunamıyoruz. Düşman ordusu çok kuvvetli geliyor. Bizim de çekilmemiz lazım askeri yönden. Çekilmemiz gerektiğinden bizim bu vergileri alma hakkımız kalmadı. Bu vergileri size iade ediyoruz demişler. Yani bu anlayıştan kaynaklanıyor Müslümanın kendisinin ülkesindeki gayrimüslimlere dokunmaması, merhamet etmesi, canının, malının onların emniyet içinde olması. Şimdi İslam sevildiğimi dini olmasına rağmen tabi menfi propagandalarla kılıç dini, kılıçla yayılmış din, efendim kan ile efendim böyle e, yayılan bir e, inanç gibi gösteriliyor, kasıtlı olarak. Biz de tabi o menfi propagandaların üstünde ve dinimizin esaslarını bilen insanlar olarak elhamdülillah sevgi doluyuz. Yani Mevlana'nın mesnevisini okursanız ne çıkar? Yunus'un divanını okursanız, Eşref oğlu şiirlerini, ilahilerini okursanız ne çıkar? Bir tek kelimeyle aşk ve hakiki denilen ilahi aşk, sevgi, muhabbet yani bütün satırlardan böyle yoğun bir şekilde Efendim o sevgi taşıyor kuşkürüyor o sevgiyle doluyuz. yani Müslüman olduğumuz için tasavvuf terbiyesi aldığımız için nefsi yenmek Efendim başka insanlara merhamet etmek Efendim yaradılanı yaradılandan ötürü hoş görmek kusurlarını bağışlamak birisinin gönlünü almaya çalışmak gönül yapanın Kabeyi imar etmek gibi Efendim olduğunu düşünmek sebebiyle sevgi doluyuz ve bütün insanlara, dünya üzerindeki insanlara ümmeti Muhammed olarak bakıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimizin devri başladıktan sonra, ondan sonraki insanların hepsi Peygamber Efendimizin e, ümmeti olma şansına, potansiyeline, imkanına sahiptir. Ümmeti davedir. Efendim mesajı alırlarsa. İslam'ı iyi öğrendirlerse efendim hakkı kabul ederlerse icabet etmiş olurlar Allah'ın davetine Müslüman olurlar. Efendim eğer e, kabul ederlerse hilayete ermiş olurlar. Onun için e, Müslüman olanları kardeşimiz diye bağrımıza basıyoruz. Henüz Müslüman olmayanları da bir gün gelir Müslüman olur diye o gözle görüyoruz. Bunu şu bakımdan söylüyorum. Tabii günlerdir Türkiye'nin problemleriyle ilgili konuşmalar yapıldı burada. Bu konuşmaların e, incelenmesinden anlaşıldığına göre bize karşı menfi hisler besleyen, bizim aleyhimize çalışan insanlar da var. Ama bizim onlara karşı bakışımız böyle. Biz onları peygamber efendimizin ümmeti olma potansiyeline sahip insanlar olarak görüyoruz ve e, davete icabet ettiği zaman, ilahi davete müslüman olduğu zaman da kardeşimiz olarak bağrımıza basıyoruz. Bu kadar efendim sıcak şeylerle, efendim hislerle doluyuz. Herkese karşı iyi niyet besliyoruz. Efendim bir e, pop müzikçisi Müslüman olduğu zaman bağrımıza basıyoruz. Bir papaz Müslüman olduğu zaman bağrımıza basıyoruz. Sevimli oluyor çünkü hakikaten. İslam güzelleştiriyor. Ve Müslüman olmayanlara karşı da niyetlerimiz yine onların iyiliğini istemek tarzında. Yani istiyoruz ki onlar da doğru yolu bulsunlar. Bu bizim Çarıklı Mehmet Efendi kardeşimizin o Avustralyalı'ya Söylediği gibi yani onların ahirette yanmamasını istiyoruz. Ahiretlerinin kurtulmasını istiyoruz. Şimdi bize karşı olan insanları bu bakımdan yani konuşmaların dinleyicileri olarak sizlere bir noktayı hatırlatmak babında söylüyorum. Bizim karşımızdaki insanları yekpare görmememiz lazım. Amerika'yı yekpare görmememiz lazım. Avrupa'yı yekpare görmememiz lazım. Konuşmacılar zaten bunun altını çizerek vurguladılar. Bizim dışımızdaki insanların da yekpare hepsini adül ve düşman olarak görmemek lazım. Bu cesneyi çoğaltmamak bakımından önemli bir husus. Karşı taraftan da taraftarlar bulmak bakımından da önemli bir e, prensip, mühim bir taktik. Efendim, şimdi Karşı tarafta da aklı vicdanı olan insanlar var. Yani bir müşrik, bir kafir kendisine hitabi ilahi arz olunduğu zaman niçin Müslüman oluyor? Vicdanı olduğu için, aklı olduğu için, düşündüğü için muhakeme ediyor, Müslüman olabiliyor. E karşımızdaki insanların içinde de kendisine çeki düzen vermek isteyen, aklı başında, mantıklı insanlar var. Hani Ahmet kardeşimizin e, konuşmasına bu radikal bir genç galiba, galiba ama doğru söylediği dediği gibi şeylerin Alman dinleyicilerin doğru söylediğini kabul ettiği gibi. Şimdi doğruyu kabul edenler var. Mesela Hamidullah Bey'in efendim namaz kılması esnasında onun konuşmasını dinledikten sonra arkasında ona en yani onu takviden namaz kılanların olduğu gibi efendim müsbet tavırlılar var. Olabiliyor. Binaenelere hepsini birden böyle bir ııı e, kara şeyle karalamamamız lazım. Bizim yine profesör kardeşlerimizden Yusuf Siyah Kavapçı var. Ondan haberler alıyoruz Amerika'daki çalışmalarından. Her gün huzurunda 5-10 kişi Müslüman oluyormuş. E bu bir senede bayağı bir yetin eder. Üç beş senede bayağı büyük bir rakam eder. Çünkü kardeşimiz hem hafızdır, hem hukukçudur, hem efendim, yüksek İslami'nin mezunudur, alimdir, fazıldır, kamildir, efendim derviştir. E, şey oluyor tabii. Birçok insanı kazanıyoruz. Binaenaleyh kazanacağımız insanlara önceden düşmanlık yapmak doğru değil. Hepsini karalamak doğru değil. Bu bir. Sonra ben e, mesela Yahudiler hakkında bir İfade kullandım Ankara'da bir toplantıdan. Amerikalı bir Müslüman vardı. Hocam dedi, onlar dedi, Yahudilerin Samiriye tabi olan gruplarıdır dedi. Yani Yahudilerin hepsini karalamamdan memnun olmadım. Ben de sonradan hatamı anladım, ben de memnun olmadım. Ne diye yani bütün Yahudileri e, suçluyorum? Amerika'da duydum, New York'ta bu Uzak Hoca rahmetli efendim tekke kurmuş. Orada bayağı çalışmalar yapmış. <gülüyor> Radyoya, televizyona çıkarmışlar kendisini. E, efendim çalışmaları var. O çalışmalarla bazı gayrimüslimler ve bazı Yahudiler Müslüman olmuş. Bir tanesini anlattılar. Teksaslı bir Yahudiymiş. Milyardermiş yani petrol kuyusu olan bir kimseymiş. Dedim ki yani Hakikaten Müslüman olmuş acaba? Yok hocam dediler bana anlatırken. O kadar ihlaslı ki caminin eşiğinde oturur, diz çöküp, boynunu bükür. Derviş sanırsınız. O kadar derviş zaten. Tabi de. Yani dervişhane bir boyun büküklüğüyle oturur. Camiyi süpürür. Yani milyarder selam olsun diye camiyi süpürür falan. Böyle dediler. O halde bir Yahudi diye bir kimseyi suçlamamız da doğru olmuyor. Hristiyan diye suçlamamız da doğru olmuyor. Batılı diye suçlamamız da doğru olmuyor. Yani konuşmamın bu noktasında İslam sevgi nedir? biz herkese müşkün batıyoruz filan derken bu fikri zihnimize iyice yerleştirelim. Eder-i terama da dikkat edelim. Sözlerimizde. Efendim, kimseyi peşin olarak suçlamayalım diye efendim söylüyorum. Strasbourg'a gittiğim zaman hocam dediler sizi buradaki bir doktor çiftle tanıştırmak isterdik. Ama burada yoklar. Çok iyi Müslümanlar. Ne zaman yıllık tatillerini alsalar, hani 11 ay çalışıyorlar, bir ay tatilleri var. Nereye gideriz biz? Türkiye'de nereye gidiliyor? Akdeniz sahillerine, Ege sahillerine, Bodrum, Marmaris. Hani mavi yolculuk, plaj vesaire, dinlenme. 11 ay çalıştı diye. Bu Fransızlar yıllık izinlerini alır almaz dosdoğru Afganistan'a gidiyorlarmış. Mücahitlerin sahra hastanelerinde hizmet etmek üzere. Kaç tane Türk doktor biliyorsunuz böyle yapan? Fransız bakın. E bunu sevmez mi insan? Yani Böyle bir insana hayranlık duymaz mı bir insan? Hem de hayır müesseselerine gidiyorlarmış tıbbi hayır müesseselerine ilaç veriyorlarmış. Siz hipokrat yemini etmediniz mi? Doktoruz, ök ve renk ve dil ve din farkı ayırmadan bütün insanların sıhhatine hizmet edeceğiz, tedavisinde ayırım yapmayacağız demediniz mi? Hastalar için efendim bedava ilaç verme fonunuz yok mu? Var. İlaç yazıyorlarmış. Verin bakalım o ilaçları. Biz Afganistan'a gidiyoruz ilaçları alıyorlarmış, kutu kutu Afganistan'daki yaralılara, mücahitlere götürüyorlarmış. Demek ki muhterem kardeşlerim, bizim düşmanımız İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Yunanlı, Sırp, Bulgar vesaire değil. Zihniyet, imansızlık, insafsızlık, zulüm düşmanımız ama iyi insanlar olabildiği için sözümüzü şeyler ayırmamız lazım. Yani iyi insanlardan ayırmamız lazım, suçlamamızı. Sadece suçlulara yönetmemiz lazım. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i müşrik şairler hicbedince Müslüman sahabi şairlere ve de Peygamber Efendimiz onlara cevap vermeleri konusunda işaret buyurmuş. Onların o menfi karalamalarına siz müsker cevaplar verin bakalım. Ama bir problem var yani o aleyhte konuşanların anasına, atasına, dedesine aleyhte bir söz söylese savunma yapacağım diyen şair sonunda Peygamber Efendimizle akrabalıkları var. Kureyş'ten, vesaireden yani akrabalıkları var. Bu hususu hatırlatınca merak etmeyin biz yani tereyağından kıl çeker ayırır gibi bu işi ayırız demişler. Hatta Peygamber Efendimiz bazılarına gidin ensaf ilmini çok iyi bilen Ebu Bek ve Sırtık'la konuşun da hani böyle bir şey olmasın, haksız suçlama olmasın söz e, yanlış bir yere de gitmesin diye söylemiş. Şimdi bizim de bir kere samimi olarak bütün insanları sevme alışkanlığına ermemiz lazım. Ama hocam şu anda tam Müslüman değil, tam namazlı değil, tamam. Şu andaki halini sevmiyorsunuz. O ileride hidayete erebilir diye ümidiniz olduğu için üzerinde çalışma yaptığınız için müstakbel halini seviyorsunuz. O bakımdan herkese kısmayın, kızmayın. Günahından dolayı hemen kaşları çatmayın. Sırtınızı dönmeyin. Hemen bir adalet şeyi içine, havası içine girmeyin. Girmeyelim yani. Bunu hani Ortak Pazar günlük Birliği ve diğer meseleler içinde efendim, Türkiye'nin istihbali ve elniyeti bakımından da yani politik sahada da uygulamamız gerektiği kanaatindeydi. Yani Amerikalılar şöyledir, Avrupalılar böyledir filan tarzında değil de iyisine iyisine kılmayacak bir istisna payı bırakarak konuşma yapmamız lazım. Hani Bismillahirrahmanirrahim ve şu ara'u يَتَّبِئُهُمُ الْغَالُونَ اَلَمْ تَرَا اَنَّهُمْ ف۪ي كُلِّ yehimun ve وَاَنَّهُمْ يَكُلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Şairler kötü deniyor bu ayeti kelimelerle. Yani onlar şöyledir, böyledir. Efendim, o yapmadıkları işleri söylerler. Her türlü fezahati işlerler. Efendim, her türlü çirkin sözlü. efendim, yakıştırırlar, yakıştırırlar. Ama اِنَّ لَذِنَا مَنُوا اَمِنُوا lan tasarrufunun bir parçası mal bir illen de var. Yani müstesnalarını hemen ayırıyor peygamber şey Kur'an-ı Kerim. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde de durum aynı. bu terbiyi elde etmemiz lazım ki kefeyi büyütmeyelim. Bu buna göre hareket etmemiz lazım ki karşı taraftan da müstefitler bularak işimizi daha kolay yapalım. Bu önemli bir husus. İnşallah sağlam bir prensip olarak bunu şey yapalım. Tabi bize karşı menfi tavır takınan bazı insanların tavırlarını da ve o tavırlarındaki sebepleri de öğrenmek bizim için iyidir. Çünkü bizler de nelek değiliz. Tenkit edecek taraflarımız varsa, hatalarımız varsa evet siz burada haklısınız, biz burada kusurluyuz, bunu düzeltelim diyebilmeliyiz. Ve hakikaten Kusurlarımızın neler olduğunu düşünüp onların düzeltilmesi tarafına da e, azmetmemiz lazım, gayret sarf etmemiz lazım. Şimdi bizim yaygın bir alışkanlığımız var. Hak yolda olduğumuz için, namaz kıldığımız için, tesbih çektiğimiz için, kalbimizde niyetimiz iyi olduğundan kendimizi iyi sanıyoruz. Kendimizi iyi sandığımız için de kusurlarımızı araştırmıyoruz. Karşı tarafın bize karşı düşmanlığındaki haklılık taraflarını da düşünmüyoruz. Bu bize imanımızdan dolayı düşman deyip bir fırsatı kaçırıyoruz. Yani kendimizi düzeltmek ve geliştirmek fırsatını kaçırıyoruz. Şu net olarak ortada değil mi? geçen gün akşam, akşam oturduk ve ittifak ettik bir takım arkadaşlarla bu hususta. Bizim geri kalmışlığımız bizim kusurlarımızdan dolayı müstahak olduğumuz bir durum değil mi? Çok net olarak o. O sebepten dolayı. Yani bizim geri kalmışlığımız, hal-i medalimiz bizdeki kusurlardan dolayı müstahak olduğumuz bir durum. Neden? E bizim hasımlarımız bizden daha prensipli. Bizden daha çalışkan. Bizden daha dikkatli. Bizden daha sözüne sadık. Bizler de öyle değiliz. En büyük tehlike yani, Avrupa'nın buzu var, Amerika'nın buzu var. Yunanlı şöyle yapıyor, Ermeni böyle yapıyor. Bunlar bunlar mühim tehlike değil. En mühim tehlike bizim İslami ahlaka sahip olmayışımız. Karşı tarafımızın karşı tarafımızdaki insanların bazı konularda bizden daha üstün sağlam ve güzel prensiplere sahip olması. Suudi Arabistan'da iş yapan birçok kardeşlerimiz var bir kısmı aranızdadır. Hepsi orada ümitlerle para kazanacağız diye gittiler. Hepsi mahzun döndüler. Haklarını alamadılar. İşçiler çalıştı, parasını alamadı. Libya'ya giden kardeşlerimiz müteahhitlerimiz iş yaptılar paralarını alamadılar. Efendim, işte daha başka pek çok şeyler sıralamak mümkün. Şimdi burada bizim bir takım kusurlarımız var. Yani bir insan çalıştırır da parasını niye vermezsin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işçinin alnının teri hakkı olan parayı vermeyi emrediyor. Niye sen iki sene, üç sene geçmiş kadıya müracaat etmiş, mahkemeye başvurmuş hala hakkını vermiyorsun? Bu ne biçim Ama Avrupa'da öyle değil. Ben Türkiye'de bir akşam bir yere ziyarete gittik ailemizle. Sonra döndük. Evimiz bahçeli evdi Ankara'da. Arabamızı evimizin bahçesine park ediyoruz normal olarak. Fakat alt kattaki komşumuz o gün iki arabayı birden içeriye sokmuş. Kendisinin bir kamyoneti var. İşe arabası, bile otomobili var. Aramızdaki hukukun yakınlığın, sevginin şeyine dayanarak, kuvvetine dayanarak bizim park yerine de kendi öteki arabasını koymuş, bizim araba orada yok diye. Bir saat bir de geldik baktık. Garajımız dolu. Vesala biz de yolun kenarına park ettik. Zaten ara sokak evimiz. Yani ana cadde değil. Ara sokak. Kapıyı açtık, üst kata çıktık. Çeketimizi çıkarttık. Dışarıdan bir gümbürdü koptu. Bir tangırtı koptu. Bir cama çıktık. Çocuklar feryat etmeye başladılar. Baba arabamıza birisi çarptı kaçıyor. Arkadan bizim arabamıza bir vuruyor. Mustang marka. O kocaman Amerikan arabalarından bir tanesi. Arabanızı buradan alıp karşı duvardaki ağacın yanına kadar hoplatıyor, atıyor. Arabamız bir arkadan darbe yiyor. Bir de önden ağaca çarptığı için iki taraflı darbeye maruz. Komşularımız da şey yapmışlar, bu gümbürtüden, balkona çıkmışlar. Baba iyi bir e, çocukları vardı, kaçanı görmüş, çıplak olarak ikinci kat balkondan atlamış, ana cedde de, efendim yolunu kesmiş çarpan adamın, durduramamış haydut, tabii kaçıp gidiyor ama numarasını almış. Neticede biz... Karakola müracaat ettik şu numaralı araba evimizin önünde park eden arabamıza çarpmıştır şikaiz dedik adamlar yakalandı araba bulundu ve sarhoşken araba kullandığı tespit edildi ama biz altı ay muhakeme olduk bilir kişiler vesaireler altı ay arabamıza binemedik arabamız kaza görmüş bir araba olarak tamir edildi. Elimizde değeri yüzde düşmüş oldu. Ve yaptığımız, yani çalışır hale gelsin diye yaptığımız masrafların ancak üçte birini aldık. Üçte ikisi e, Ruz-u Mahşere kaldı. Mahkeme-i Kibra'da alacağız. Yani, Almanya'da nasıl oluyor? Veya Avrupa'nın bir başka ülkesinde nasıl oluyor? mutlaka ve mutlaka zarar tazmin ediliyor fazlasıyla. Yani eski bir arabasına birisi çarpmışsa adam arabasını yenileyebiliyor. Ve suçu işleyen de cezasını mutlaka çekiyor. Biz Münih'te vaaza gidiyoruz. Önümüzde bir Mercedes var. Dört yol arasında sağa sapacağız. Kırmızı ışıklarda durduk. Adam durmaktan bıktı. Kırmızı ışık olmasına rağmen sağ tarafa dönmeye başladı. Kırmızı ışıkta önümüzdeki Mercedes tabii yol hakkı bu taraftan gelenin olduğu için o bu tarafa dönerken karşıdan da hızla bir şey geliyordu. Araba geliyordu. da Kaldırımlara çarptı. Orta kaldırımlara. Orada oturdu. Bir iki hasar oldu. Şimdi bizim saatimiz kritik teravihe yetişeceğiz Münih Camii'nde. Arkadaş dedi ki hocam gidemeyiz bir yere. Niye? Biz bu kazaya şahit olduk, gidersek biz de suçlu oluruz. Gidemeyiz, polis, polis gelinceye kadar bekleyeceğiz dedi. Gidemeyiz dedi. Diyelim. Dedim, ya bunun bir çaresini bul. Bir çaresi dedi, öteki arabası mağdur olan, şahsın yanına gitti, benim dedi, adresim şu, telefonum şu, olayı gördüm. Şahitlik yapmaya hazırım. Müsaade eder misiniz? Biz bir ibadete gidiyoruz. Polis gelinceye kadar beklersek ibadet kaçabilir Müsaade ederseniz biz gidelim mi? Hayır gidebilirsiniz dedi. Adam müsaade buyurdu. Alman. Arabası kaza yapan. Biz şeye gittik. Tabii ben birkaç gün sonra Türkiye'ye döndüm. Sonra bizim arkadaş anlatıyor. Hocam diyor. O olayın sonu ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorum dedim ama. Polis gelmiş. Adam anlatmış. Demiş ki ben yeşil ışıkta hakkım varken, geçerken kırmızı ışık yanan yerden araba döndü. Ben bocaladım. Orta kaldırımlara çarptım. Arabanın alt üstü yanı biraz eğildik. Çalışır vaziyette ama şey oldu. Kaç numaralı araba? Şu numaralı araba. Hemen o adreste o numaranın sahibini bulmuşlar. Yataktan kaldırmışlar. Adam sarhoş. Hastaneye götürmüşler. Ehliyetini almışlar. Bilmem mesela Tabi muhakeme sonunda mahkumiyeti kesinleşecek bizim arkadaşı da şeye çağırmışlar mahkemeye o da anlatmış işte böyleydi kırmızıydı biz arkasındaydı, şey oldu bu oldu filan giderken de arkadaşımıza bir zarf içinde bilmem kaç yüz mark vermişler şahitlik ücreti. tabi şeyden çıkacak suçludan çıkacak neden çünkü sen işini bıraktın şahitlik yapma mahkemeye geldin mağdur oldun al paranı diye e şimdi bu bunlar güzel değil mi ve arabası mağdur olan da yeni bir araba alacak kadar sigortadan para almış. Bir başka misal, bizim bir camideki iki tarafta ihvanımız olan insanlar ticari ortaklık kurmuşlar Almanya'nın bir şehrinde. Birisi baba ve evlatlar, ötekiler de 8-10 kişilik başka kardeşler. Aralarında ihtilaf çıkmış ortaklık bozulmuş. Ama bunlar hak iddia ediyorlar. Bunlar da hak yok diyorlar. Vermek istemiyorlar. Biz de Almanya'ya gitmiş olduk. Efendim muhakemelik olmuşlar. Müracaat etmişler mahkemeye. Ben dedim ki yani ben hoca olayım da, iki tarafında honcası olayım da, siz de gidin bir Almandan adalet talep edin. Böyle şey olmaz. Gelin karşıma Efendim ben hakkınızda hüküm vereyim dedim. Daha doğrusu onların muhakeme olacakları günde duydum bu meseleyi. Onların yanına gittim. Muhakeme binasına gittim. Dedim ki ayıptır. Müslümanlar olarak birbirinize böyle şikayet edip de şey yapacağız. Da, meseleyi anlatın. Efendim hal dedim. Böyle almana kalmasın. Baba ve evlatları hocam dediler size tevgimiz saygımız sonsuz bu işe karışma dediler. Ötekiler, hocam sen ne hükmedersen boynumuz kıldan incelediler. Bu taraftakiler. Kabul ediyoruz dediler. Bunlar seni seviyoruz ama hocam bu işimize karışma diye kabul etmediler. Ben de biraz üzüldüm. Ayıldım. Sonradan hakim gelmiş. Bakın, yani bir millet neden yükseliyor? Başka bir millet neden geri kalıyor? Önemli olduğu için anlatıyorum. Detay gibi görünüyor ama böyle fıkra olunca hatırda iyi kaldığı için böyle soyut sözlerden Efendim anlatımlardan daha faydalı oluyor. Alman hakim gelmiş davalılar, davacılar karşısında şöyle yüzlerine bakmış ya demiş sizden mübarek insanlara benziyorsunuz ne diye ihtilaf ettiniz de mahkemeye geldiniz. Çıkın dışarıya demiş ben şeyi efendim e, censeyi öğleden sonra üçet halik ediyorum anlaşın aranızda ayıptır demiş. Alman hakim söylüyor. Al, anlaşın aranızda ayıptır demiş. Bunlar çıkmışlar. Efendim öğrenden sonra üçte gelmişler. Hakim gene oturmuş. Masasına sormuş demiş ki ne yaptınız? Efendim anlaşamadık. Niye anlaşamadınız? Siz ne istediniz? Dokuz istedik. Siz de verdiniz. Beş verdik. E demiş ben aracı olayım size. Yedi verin olsun bilsin. Yani şöyle bir ara şeyi söylemiş. Bu baba ve evlatlar efendim grubu yine kabul etmemiş. Olmaz demişler, bilmem ne falan. Peki, o halde celsiyi açıyorum demiş. Taraflar dinlemiş. Yani bu uzlaştırma şeyi çok hoşuma gitti. Ondan sonra da peki demiş, çıkın demiş. Karar size bir ay sonra tebliğ edecek demiş. Bunu da çok beğendim. Yani o anda sıcağı sıcağına patladık bir hüküm vermiyor hakim, dosyayı inceleyecek, bir elini vicdanına koyacak, kanunlara bakacak, araştıracak. Şimdi bazen bize bir soru soruluyor. Diyoruz ki inceleyelim bakalım. Karakaflı kitap ne diyor? Yani araştırınca başka oluyor. İnsanın kütüphanesinde kaynakları karıştırıldığı zaman verdiği cevap başka türlü oluyor. Bir ay sonra da nasıl cevap gelmiş? Baba ve oğullar mahkum, ötekiler haklı. Başından belliydi zaten iş. Ama... Alman Mahkemesi'ne karşı insanın sevgisi ve saygısı artıyor. Tavra bakın yani. Şimdi bizdeki tavra bakın. Ben yüzde yüz haklıyım. Arabanın içinde değilken kaza olmuş. Mağdurum. Mağduriyetim aynen bile karşılanmıyor. İş şeye, ahirete kalıyor. Mahkeme-i Kübra'ya kalıyor. Efendim oradaki duruma bakın. Yani bunlar bizim geri kalmışlığımızın sebebidir, kusur bizdedir, tembelliğimizdir, çok çalışmamamızdır, efendim İslami prensiplere uymamamızdır. Bunlardan dolayı da hemen yapıştırıyorlar. Bizim Barsam usta diye birisi Müslüman olmuştur. Ermeni, İstanbul'un ayakkabıcı esnafından efendim Ermeni Barsam usta Müslüman oldu. Hocamıza geldi, Zahit adını aldı. Zahid Usta oldu. Barsan, eski Ermeni Barsan. Niye de Ermeni ama şey bu sefer imanlı oldu, mümin Ermeni oldu. Evet. Efendim Zahid Usta. Papazlar her gün diyor dükkanıma geliyorlar ediyorlar diyorlar ki bu hacca gidip de ticaretinde şu şu şu hileleri yapan şu tüccarların dinine mi girdin? Bak nasıl işlerini biliyorsun hani şu senetler vesaireler işte ticari muamiratları ortada. Bu yalancı, bu sahtekar, bu hilekarların dinine mi girdi? Diyormuş ki siz yanılıyorsunuz. Siz suyun kanalizasyondaki haline bakıyorsunuz. Gidin dağdaki menbaından çıktığı yerinden inceleyin. Su, su hakkında hüküm vermek istiyorsanız kanalizasyona bakmayın diyormuş. Ama her gün diyor papazlar geliyor bana diyor. Yani beni tekrar eski şeye döndürmek için diyor. Şimdi bize karşı birisi bir menfi tavır takınmışsa muhterem kardeşlerim, bize de bir kusur varsa onu düzeltelim. Bir profesör kardeşimiz vardı teknik üniversitede. Kendisi mümüldü. İhvanımızdan ama oradaki efendim, menfi profesörler mason lojasına mensuplar vesaireler bunu çengellemişler. Kusurlar bulmuşlar. Şimdi o kendisi anlatıyor bana bana şu, şu, şu kusurlarımı buldular. Tamam, haklısınız dedim diyor. Ve bütün o kusurları telafi etmek için var gücümle çalıştım. Karşılarına çıktım diyor. Yani buyurun, söylediğiniz kusurları telahir ettim. İyi. İnceleyin, iddian edin dedim diyor ve aldım diyor. Yani düşmanımızın, hasmımızın bize söz söyleyecek hali kalmamalı muhterem kardeşlerim. Şimdi ben burada, hepinizden özür diliyorum... Açılış konuşmasını yapamadım çünkü tansiyonum beşe düşmüş efendim, bilmem e, nefes darlığı geldi böyle nefes alamadım vesaire falan konuşamadım namazlara vaktinde inemedim ama ben aslında dakikalara değil saniyelere bile dikkat ediyordum daha önceki şeylerde yani saniye beş saniye varsa beş saniyeyi bekliyordum zamanın kıymetini kardeşlerimiz bilsinler diye yani prensiplere sadık olunsun diye eğer bize Karşı menfi tavrı olanlar haklıysa haklısınız diyebilmeliyiz. Haçta bir tüccarla tanıştık. Dedi babam halancıya Şeyh Efendi'ye mensuptu rahmetullahi aleyhe. O Şeyh Efendi de şöyle tamil kimseydi. Dedi bir menkabesini anlattı. Şeyh Efendi milletleriyle otururken bir şahıs gelmiş Doğu Anadolu'da. Bir şahıs gelmiş, elinde bir kağıt Şeyh Efendi'ye vermiş. Şeyh Efendi kağıdı almış şahsı orada okumuş olmaz demiş ne olduğu belli değil yani saatte kişi olmaz demiş bu gelen şahsı demiş ki her ne pahasına olursa olsun olacak demiş müdürler böyle diyenlerinde duramaz duruma gelmişler yani hocamız birkaç işareti yapsa da şu adamın teslimini çıkarsak diye böyle, efendim postunu yere sersek diye, bunu çok sert söyleyince, şey Efendi şöyle başını eğmiş, bir müddet tefekkür ettikten sonra şöyle kaldırmış başını, demiş ki, sabreden kazandı, tehevüre kapıdan kaybetti demiş. Sabreden kazandı, sinirlenen imtihanı kaybetti demiş. Yani şey insan kendisini karşısında gene göre ayarlamamalı. İslam'ın prensiplerine göre ayarlamalı. İslam neyse biz öyle olmalıyız ki hani bizim yüzümüzden bazıları İslam'dan nefret etmesin. Bizim kusurlarımızdan dolayı bazıları İslam'dan nefret etmesin. Tabi bize karşı olan bir de efendim organize teşkilatlar var. Devletler var. Yani düşmanlık onların şanından olan, meslekleri olan, kanunda olan, efendim mayalarında olan şeyler var. Ve onlara karşı da tedbirli olmamız gereken ve ilk öyle hum mestafa'tun ne yapmak gerekiyorsa, nasıl hazırlıklı olmak gerekiyorsa öyle hazırlıklı olmamız da gerekiyor. Çok ciddi günlerde olduğumuzu çok kesinlikle sizlere ifade edebilirim. Zaten konuşmalardan da anlamışsınızdır. Yani tarihli günlerde yaşıyoruz. Her gününüzün şeyini ıı, hatıra defterine yazınız, olayları takip ediniz. Devletimiz yöneticisiyle, hükümetiyle, milletimiz halkı.